Esselamu aleyküm ve rahmetullahü bereket. Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına sizi ve sevdiklerinizi, çevrenizi, çocuk çocuğunuzu, büyüklerinizi, dostlarınızı lütfuyla keremiyle nail ve sahip ve mazhar eylesin. Abdullah bin İbni Amir ibn el As radıyallahu anhuma. Kendisi de babası sahabidir. Efendim, ve e, İbni Ömer radıyallahu anh'ıma kendisi de babası da e, iki kişiden iki mübarek Abdullah'dan ikisi de, ismi Abdullah ikisi de e, ashabın alimlerinden e, bunların rivayet ettiği bir hadisi şerife okuyarak başlamak istiyorum men ahsene fîmâ beynehu ve beynallâhi kefâhullâhu mâ beynehu ve beynennâs ve men ha direrse Allahu aslahu alaniyete Vemen men amile ahiretihi kefahullahu dunya. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhisselam. ve sellem fi kal ekema kal. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz bu hadisi i şerifinde? Men ahsene fima beynehu ve beyne Allah, kefahullahu ma ve beyne ennas. Her kim ki kendisiyle Rabb'ı Allahu Teala Hazretleri arasını güzel efendim ibadetlerle güzel hareket ederek güzelleştirirse düzeltirse hoş ve uygun ederse Allah da ona onunla insanlar arasındaki muamelelerinde efendim yardımcı olur ve kifayet eder. Yani efendim e, her şeyine kafi gelir destek Allah'ın desteği. Efendim ve men aslaha siriretehu aslahallahu Her kim kendi içinin gizliliklerini, iç âlemini ıslah ederse, uygun hale getirirse, güzel hale getirirse Allah-u Teala Hazretleri onun dışını, zahirini de e, efendim ıslah eder, güzel hale getirir, uygun hale getirir. وَمَنْ اَمِلَ ahireti كَفَاهُ اللّٰهُ دُنْيَاهُ Kim ahireti için çalışır, ameli salih işler, ibadet ve taatte bulunur, sevap kazanmaya çalışır, cenneti kazanmaya çalışırsa Allah da onun dünyasına Efendim, ait ihtiyaçlarını giderir, dünyasına kifayet eder, dünyalığı konusunda onu tatmin eder mealinde bir hadisi şerif. Ama çok mühim bir hadisi şerif. Çünkü insanlar bu hadisi şerifte anlatılanlardan ikincilerine gayret ediyorlar. Niyetleri, ikincileri oluyor. O, o zaman birincileri de elden kaçıyor. İkincileri ne demek? Yani Efendim Kim Allah'la kendisi arasını güzel yaparsa o konularda davranışları Allah'ın rızasına uygun olursa, sevaplı olursa, ihtimamlı, dikkatli, itinalı olursa Allah onun insanlarla arasını düzeltir buyuruyor. İnsanlar böyle yapmıyor. İnsanlar ikinciyi yapıyor. Yani öteki insanlarla arasını düzeltmek için çeşit çeşit düşünceler, davranışlar, gayretler ile uğraşıyorlar efendim planlar kuruyorlar efendim filanca adamı kendime nasıl ısındırabilirim filanca işi nasıl ondan koparabilirim efendim filanca insanın gönlünü yaparsam bana ne kadar fayda sağlar efendim diye yani herkesin tabi bir dünyası var ihtiyaçları var efendim hedefleri var gayeleri var amaçları var istekleri var Şimdi ilk önce bu istekleri düşünüyor sonra etrafına bakıyor bu isteklerinin eline geçmesinde kim kendisine yardımcı olabilir falanca zengin efendim işini görmek için hemen onun yanına yanaşıp buketlerle selamlarla Efendim temennalar ile eğilerek efendim tebessümler ederek oraya gitmeden önce berbere gidip efendim tıraş olarak saçlarını tarayarak aynaya bakarak en güzel elbiselerini giyerek ayakkabılarını boyatarak filan gidiyor. Veyahut falanca siyasi kuvvetli onunla işi bitecek efendim ne yapıyor gidiyor efendim onun yanına gitmeden önce yine böyle. Bin, bir türlü hazırlık yani göze girmek için, beğenilmek için insanların hoşuna gitmek için o gideceği insanın efendim ilgisini, dikkatini sevgisini çekmek için çalışıyor. Şimdi bu bir yol. Tabii böyle hareket edilmesi her zaman kötü mü? Hayır normal. İnsanlar tabii olarak efendim, başka insanların kendisini beğenmesini ister. Beğenilmek arzusu veya tenkit edilmemek veya nefret edilmek, efendim istenmemek bu gibi durumlar herkesin düşündüğü hususlardır. Acaba falanca adamı kızdırır mıyım, nefret ettirir miyim? Bunlar normal aslında ama bazen veya çok kere bu gibi şeyler mürailikle yapılıyor. Yani içinden istenmediği halde, niyetinde aslında o göründüğü kadar karşı tarafa güzel duygular beslemediği halde işini görmek için yapıyor. Affedersiniz hani halkımızın bir sözü var. Köprüyü geçinceye kadar filan derler. efendim e, Bir şeye e, dayı demek filan derler. Efendim böyle oluyor. Tabi bu ihlatsız. E, insanlar e, böyle öteki insanlarla arasını düzeltmek için uğraşırlar. Ama Allah alemlerin halıkı sahibi Rabbi Allahu Teala Hazretleri her zaman onları görüyor. Allahu Teala Hazretlerine itaat etmek her kulun borcu. Allahü Teala Hazretlerinin emirlerini tutması lazım. Yasaklarından kaçınması lazım. Allahu Teala Hazretleri her zaman onun yanında yaptıklarını görüyor. İçini dışını biliyor. Gayesini biliyor. Amacını biliyor. Düşüncelerini biliyor. İsteklerini, arzularını biliyor. E, nefsinin kendisine neler neler efendim, istettiğini biliyor e, kendisine de sayısız sonsuz sınırsız hadsiz hesapsız nimetler bahsediyor Allah-u Teala Hazretleri her kuluna türlü türlü nimetler çevremizde yakınımızda içimizde vücudumuzda aklımızda yani o kadar çok nimetler var ki bunları sayamayız Kur'an da öyle buyuruyor zaten intehuttu Nimet Allahi lasuha Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız Efendim sayamazsınız Hani Ömür biter yol bitmez dedikleri gibi şoför kardeşlerimizin Efendim şeyler Allah'ın nimetleri bitmez saymakla, her bir her bir nimete ayrıca saymak istiyorum ben. Görmek bir nimet mi? Nimet. Tamam. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah beni gören bir kul eylemiş. İslam bir nimet mi? Elbette en büyük nimet. Tamam. Elhamdülillah. Allah beni Müslüman eylemiş. Sıhhat bir nimet mi? Elhamdülillah. Çok şükür. Allah beni sıhhatli eylemiş vesaire. Tabi efendim göz nimet de kulak nimet değil mi? Kulağa duymasa insanın doğru olur mu? Efendim hayatta efendim her şeyi sağlam olsa da başarısız olsa e, olur mu? Yani filan gibi boyu var, servi boylum. Efendim güzel huylum, güzel yüzlüm, hilal kaşlım, efendim badem gözlüm ama hayatta başarısız. Olmaz. Yani her şeyin e, etrafındaki her şeyin muradınca, isteyince, arzusunca olması. Hani e, bu işi yapanlar söylüyorlar bu televizyona baktığınız zaman bir takım resimleri görüyorsunuz bu binlerce efendim ışık noktasının o ekrana sonuçlanması orada ışımasıyla çeşitli renklerde ışımasıyla karşında noktalardan noktaların birikmesinden yan yana gelmesinden çeşitli renklerin yan yana gruplaşmasından ne olmuş oluyor ee, ekranda sahneler oluyor. Siz onları görüyorsunuz ama bu, bunun aslı ne? Arkasında ne var bunun? Her bir noktaya bir tek renk geliyor ama hepsi birleştiği zaman bir sahne oluyor. Efendim televizyon ekranı oluyor. Siz o, onu öyle görüyorsunuz. Her şey böyle. Yani insanın vücudu da hücre hücre. Efendim halı da ilmik ilmik. Efendim e, çevremizdeki maddeler de molekül molekül. Allahu Teala Hazretleri kudretiyle Küçükleri birleştirmiş, uyumlu bir tarzda birleştirmiş, birleştirmiş daha büyük varlıklar meydana getirmiş. Her şey yani bileşik halinde böyle her şey bir alem. İnsan ol da bir alem. Tabi insan diyelim ki efendim gözü iyi de kalbi hasta, kalbi iyi de böbreği hasta olmaz. Efendim, her şey iyi de ayağımın parmağı sızlıyor, efendim her şey iyi de efendim dişi ağrıyor. Olmaz. Demek ki aslında dişlerin sıhhatli olması da nimet, hiçbir yerden ağrı gelmemesi de nimet. Yani aziz ve sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi nimetleri saymaya kalksanız saymanız asla mümkün olmaz. Efendim Allah'ın nimetleri o kadar çok. O bakımdan aslında hepimizin Allahu Teala Hazretlerine sonsuz bir hamd duygusuyla, şükür duygusuyla, sevgiyle, saygıyla kulluk etmemiz lazım. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Elhamdülillah ne nimetler vermişsin, çayırları, çimenleri, çiçeklerle donatmışsın, kuşlarla, kelebeklerle, böceklerle, ne kadar güzel bir dış alem var, aman Ya Rabbi, suların efendim, hali, Yerlerin, göklerin hali, bulutların yağmur yağdırması, denizlerin manzaraları, derelerin şırıldaması, çağlayanlar efendim vesaire. Yani hepsine teşekkür lazım aslında. Yani size birisi geliyor, bir küçük bir şey yapıyor, hemen teşekkür ederim diyorsunuz kibar bir insan olarak. Çok teşekkür ederim diyorsunuz üstelik. Yani bir iyilik yapıyor, efendim bir şey veriyor, kapıyı açıyor size. Buyurun diyor. Öncelikle çok teşekkür ederim diyorsunuz. E, su ister misiniz diyor, kahve ister misiniz? Çok teşekkür ederim. Peki yani bir kulun bir küçük ikramına çok teşekkür ediyoruz da kibarlığımızdan. Niye Allah'ın sonsuz nimetlerine yani sayılamayacak kadar çok nimetlerine çok teşekkür etmiyoruz? Her birine ayrı teşekkür etmemiz lazım. Bunların bütün bu sözlerle anlatmak istediğim şeyi mutlaka çok iyi anladınız efendim bitmez bir efendim sahaya yönelmiş olduk. Tükenmez bir sahaya yönelmiş olduk. Allah'ın nimetleri sonsuz. O halde Allah'a bizim e, severek güzel kulluk etmemiz lazım. Böyle olmuyor. Küçük bir şeyden efendim beyefendi kızılıyor, ha kızıyor hanımefendi sinirleniyor. Efendim Allah'a küsüyor. Allah'a darılıyor. Efendim isyan ediyor. Bağırıyor, çağırıyor, kırıyor, döküyor, yapıyor, yıkıyor ortalığı. Birbirine katıyor efendim halbuki o başına gelen olay efendim dünyada birçok insanın başına geliyor da normal yani kendisi olsa ne yapacak yani bu işlerin tanzim edicisi kendisi olsa ne yapacak elbette efendim hikmetli her olayın efendim olmasında hikmet var işte onu anlayamıyor isyan ediyor veyahut Allah'ın bin bir tane nimetini efendim unutuyor bir ayağına diken battı diye feryadı basıyor efendim yıllarca günlerce aylarca saatlerce huzur içinde yaşadığını unutuyor bir anlık bir ağrısından şey yapıyor. Halbuki insan o halde de o halde de Allah'a güzel kulluğunu devam ettirmesi lazım. Her şey hikmetli. Bunu ancak müminler anlayabiliyor. Yani mümin olmayınca, imana gelmeyince bunları derin derin düşünen, mütefekkir, böyle bir arif insan olmayınca bunları anlayamıyorlar. Ondan yapıyorlar insanlar bunu ama yanlış İnsanlarla arasını düzeltmeye çalışıyor da Rabbi ile arasını düzeltmeye çalışmıyor. Rabbi ile arasındaki kulluk bağlarını kendisinin Rabb'ına karşı neler yapması gerektiğini düşünmüyor ve onu güzel yapmaya çalışmıyor. Böyle olmaması lazım. İnsanlara efendim saygı gösteriyor, sevgi gösteriyor, temenna çakıyor, rica ediyor, istirham eğiliyor. Efendim lütfen diyor ama Rabb'ına karşı böyle kibar değil. Olmaz. Yanlış. Peygamber Efendimiz bu yanlışla işaret ediyor. Yanlışlığı söylemiyor da doğruyu bize irşat edip gösteriyor. Kim kendisiyle Rabb'ı arasındaki muamelesini güzel yaparsa, kulluğunu, taatini, ibadetini, yaşamda Rabb'ına karşı vazifelerini güzel yaparsa Allah da onu insanlarla olan münasebetlerinde destekler, yardımcı olur, işini rast getirir. Hani balıkçının yanından geçiyorsunuz, rast gele diyorsunuz. Yani avı, balık avı bereketli olsun filan. Avcıyla karşılaşıyorsunuz, rast gele diyorsunuz. Efendim dükkancı arkadaşınızın önünden geçerken selam veriyorsunuz. Hayırlı işler dilerim diyorsunuz. Efendim, eee Allahu Teala Hazretleri işte e, kulların arasındaki işlerini manevi olarak kendisine ithal eden kulunun öteki kullarla olan işlerini destekliyor yardımcı oluyor Efendim, o hususu güzelleştiriyor Efendim, düşünün Yunus Emre rahmetullahi aleyhi düşünün gözünüzü kapayın onun çağına gidin o Yunus Emre'nin çevresiyle olan ilişkileri nasıldı nasıl kim bilir seviyorlardı yani tarihin derinliklerine gitmesek bile benim rahmetli e, bir baba dostu, büyüğümüz vardı. Tanıdığım, sevdiğim, hayran olduğum bir hoca efendi. Efendim rahmetli Hüseyin Karagözoğlu Kur'an Anahtarı diye kitap yazmış filan. Vefat etmiş de Gül Camii'nden cenazesini kaldırıp mezarlığa götürürken e, mahalleli camlara açmış. Arkasından hüngür hüngür feryat feryadeti bağır ağlayarak. Hocam Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Nereye gidecek? Allahu Teala Hazretleri gel kulum demiş. Ahirete gidiyor. Allah cennetlik eylesin. Büyük nimetleri şey yapmaya gidiyor. Yani nasıl sevdirmiş kendisini? Ama e, nasıl oluyor bu? İslam ile oluyor. Nefsini ıslah etmek ile oluyor. Ahlakını güzelleştirmekle oluyor. Allah'a inanan insanda olabiliyor bu. İnanmayan insan işte komünist, işte ateist, işte efendim inançsız işte efendim e, karamsar insanlar e bunlar dünyayı birbirine katıyorlar her yerdeki harp, dar, darp, kavga gürültü bunları planlayan inançsız insanlar milletleri birbirleriyle çarpıştıran efendim insanlar e, böyle ahiret sorumluluğu Allah inancı olmayan boşver ne varsa dünyadadır ahiret falan hepsi hikaye efendim e, filan diyenler e, cennet de cehennem de dünyada Efendim işte ben burada cennette yaşar gibi yaşarım diye yalan yanlış inançlarla ortalığı birbirine katan insanlar. inançsız. İnançlı insan ne yapıyor? E, kimseye zarar vermiyor, zulmetmiyor, parasını ayırıyor, hayır hasenat yapıyor. Arkasında çeşme, köyünde çeşme yapıyor, köyünün köprüsünü yaptırıyor, yol yaptırıyor, cami yaptırıyor, Kur'an kursu yaptırıyor. fakirlerin babası oluyor, hamisi oluyor, dullara, yetimlere bakıyor efendim anasız babası çocukları okutuyor adam ediyor mühendis ediyor müdür ediyor. Efendim yüksek mevkilere efendim çıkmasına kadar destekliyor. İma, imanın işi bu. İşte imanla oluyor, inandıktan sonra oluyor. Tabii Allahu Teala Hazretleri manevi bakımdan yardım edince, bereketlerince görünmez yönlerden, yerlerden ilahi desteğe mazhar olunca bir kul Yunus Emre gibi oluyor. Efendim onu çok tanıdığımız için hep onun ismini söylüyorum binlerce milyonlarca Yunus var bizim medeniyetimizde, irfan dünyamızda, irfan tarihimizde e, Mevlana gibi oluyor. Mevlana'nın hayatını okumadık mı? Kaddes Allah'ı Surahül Aziz öldüğü zaman e, Konya'da bulunan papazlar da Hristiyanlar da gayrimüslimler de hüngür hüngür ağlamamışlar mı? Onun ayrılığından dolayı ağlamışlar işte. Neden oluyor bunlar? Efendim, mümin olan insan insanı Kamil oluyor cümle cihanının sevdiği bir varlık haline geliyor Dağlar taşlar bile sever Hatta bizim bilmediğimiz Efendim anlayamadığımız şekilde kuşlar böcekler balıklar Efendim şu dış dünyadaki varlıklar suların içindeki varlıklar dahi Efendim sever. Nereden hocam bunları böyle söylüyorsun? Biraz galiba bu sabah böyle coştun, soyadın coşan olduğundan diyeceksiniz hayır. Efendim e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Yani alim bir kimseye diyor Peygamber Efendimiz, efendim denizdeki balıklar bile dua eder diyor. Halbuki yani biz denizde yaşamıyoruz, karada yaşıyoruz değil mi? Karada yaşadığımız halde bizim haberimiz olmadan denizdeki balıklar, bir İslam alimine dua ediyor. Bilim talebinde bulunan, din yolunda yürüyen, Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışan insana denizdeki balıklar bile, kuşlar, böcekler bile dua ediyor. Dağlar, taşlar dua ediyor. Tabi Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor da onun için ben onu hatırlatmak maksadıyla söylüyorum. Edebiyat yapmıyorum, gerçekleri konuşuyorum. Bir dağın üzerinde Allah'ın bir kulu namaz kılsa o dağı memnun oluyor. Öteki dağlara iftihar ediyor, sevincini ifade ediyor. Diyor ki benim üzerimde Allah'ın mümin bir kulu Allah'a ibadet eyledi. Ya haberiniz var mı? Bunu sevinçle anlatıyor ama biz bunu anlayamıyoruz. Peygamber Efendimiz böyle bildirdiğine göre böyle oluyor. Peygamber Efendimiz'e yolda giderken taşlar selam verirdi, ağaçlar selam verirdi. Peygamber olması yakın geldiği zamanda Peygamber Efendimiz'e böyle bir takım olağanüstü haller olmaya başlamıştı. Yolda yürürken taşlar, ağaçlar e, selam verirlerdi. Demek ki çevremizdeki varlıklara biraz daha başka bir gözle bakmamız lazım. Yani beş duyumuzla bakıyoruz biz görme, işitme, dokunma, tatma efendim e, e, duygularımızla bakıyoruz. Beş duyu dediğimiz duygularla bakıyoruz. E bunların dışında başka duygularla baksak Onların lisanı hal ile veyahut bilmediğimiz ile, nice nice diller ile efendim neler söylediğini anlayacağız. Kur'an-ı Kerim'de buyurulmuyor mu? Ve şey'in illâ yusabbihu bihamdihi ve lakin la tafkaune tesbihahum. <Sessizlik> hiçbir varlık, hiçbir yaratık yoktur ki Allahu Teala Hazretlerinin zikri, tesbih eylemesin. Fakat siz anlayamazsınız bunu siz farkına varmazsınız. Aslında tesbih ediyor. Demek ki taşlar, zerreler, küreler, fezadaki gök cisimleri, yıldızlar efendim her şey her şey Cenab-ı Hakk'ı zikri tesbih ediyor. Efendim alimlere, alimlerden bir zatı muhtereme sormuşlar Osmanlılar devrinde, Eyüp Sultan semtinde daha doğrusu Ebu Eyyub Sultan demek lazım. Çünkü Eyüp Eyüp'un babası Ebu Eyüp yani Ebu Eyüp ensari efendimiz orada şey var Abdul Ahad Nuri hazretleri var Padişah'ın huzurunda ama çok büyük bir alim soru sormuşlar kendisine efendim demişler yani bu varlıkların böyle zikri tesbih ettiği muhakkak Yusup bihi lillahi maafil samawat ve mafil ard yerdeki gökteki her şey şu anda zikri tesbih ediyor bu tesbih lisanı hal ile midir yani öyle mi telakki edeceğiz hayır. Tesbih ediyorlar. Duyan duyabilir demiş. Yani e, Evliyaullah demek ki bazı şeyleri görebiliyor, bazı şeyleri duyabiliyor. Peygamber Efendimiz kabrin yanından geçerken kabrin içindekileri efendim gördüğü gibi Evliyaullah da kabirdekileri görebiliyor. Onunla irtibat kurabiliyor. Bunlar tabi e, tarih kitaplarında, tasavvuf tarihinde, büyüklerin hayatlarını anlatan eserlerde okunursa e, görülecek biraz da o aleme girerse insan biraz insan kendisi de bir şeyler anlayabilir. Şöyle uyku gelir gibi bir hal geliyor efendim mesela Tabir'deki insan karşısına güleç yüzle çıkıyor. Efendim şaşırıyor insan acaba şey mi oldu? Efendim rüya rüya mı nedir filan derken filan böyle şeyler olabiliyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin esrarlı işleri çok. Onun için biz Allah'a iyi kulluk etmeye çalışacağız. İbadetimizi, taatimizi güzel yapacağız. Allah bize yardımcı olacak öteki insanlarla işlerimizde. Biz sabahları efendim, ilkokuldan itibaren Allah razı olsun büyüklerimiz böyle öğretmişti. Rahmetli annemizin elini öperdik. Babamızın elini öperdik. Efendim duasını alırdık. Okula öyle giderdik. Eh, elhamdülillah. Efendim, e, imtahanlarımız iyi giderdi, çalışmalarımız iyi giderdi. Efendim Allah yardım ediyor. Yani manevi yardıma Mazhar olan bir insan, efendim e, öteki insanlar gibi olmaz. Bazen de insanın işi hep ters gider. Hani Ağustos'ta suya gissem, balta kesmez. Efendim buz olur dediği gibi. Hani bir türkü var. Ağustos'ta suya gissem sıcaksa. Ağustos'ta suya gitse balta kesmez, buz oluyor. Yani her işi ters gidiyor. Tabii insan abdestsiz olursa, namazsız olursa, niyatsız olursa, insafsız olursa, edepsiz olursa, ahlaksız olursa, Allah'ın e, sevmediği işleri yaparsa, günahkar olursa, asi olursa, mücrim olursa her işi ters gider. Ağustos'ta suya gitse balta kesmez, efendim buz olur, kem talehim kara bahtım, taşa bassam iz olur. Tarihi kim olur? Kara, bahtı kara olur. Bahtı kim? Bahtı ediyor. Efendim, talihi kim? Güzel talihi ediyor. Allah. E o halde Allah'ın iyi kulu olmazsa, asi olursa, içki içerse, kumar oynarsa, zina ederse, gıybet ederse, dedikodu ederse, insanlara istira ederse, birisinin lafını ötekisine taşıyıp ara bozarsa, efendim etrafındaki insanlara illallah dedirtirse, yaka siliktirirse, Aman şu gitse de kurtulsak, ölse de kurtulsak dese, e, dedirtirse hani bazı insanları teneşir paklar diyorlar. Yani ölünceye kadar adam zalim illallah dedirtiyor ancak ölünce işte teneşir yıkandığı zaman kurtuluyor. E böyle olursa o zaman işi ters gider tabii. E, sen şiir yaz, ağıt yaz, al eline sazını dımbır dımbır dımbırdat, şikayet et, Baht'tan, kara bahtından şikayet et. Tabii öyle olur, günahkar olursan öyle olur. İtaatkâr olursan, Allah'ın sevgili kulu olursan da e, keramete masar olursun. Allah'ın lütfuna erersin. Allah her işini rast getirir, öteki insanlarla aranı da güzel eyler, her şeyin hoş olur. Ne güzel eyler o zaman, efendim çünkü lütfediyor, lütfetmek istiyor, kulunu taratif etmek murad ediyor. Onun için öyle olur. O halde biz ne yapacağız? İnsanları hoş etmeye çalışmaktan önce... Öncelikle Allah'ı hoş etmeye çalışacağız, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışacağız. Tabi Allah'ın emri olduğunda öteki insanların da hayır duasını almaya çalışma, çalışacağız ama onun da temelinde kazılırsa hazine çıkacak. Temelinde şey var, Allah'ı memnun etmek duygusu var. Sen filanca komşuna niçin iyi muamele ediyorsun, adam kötü, sana kötülük yapıyor, sen niye iyilik yapıyorsun? Allah rızası sen e, efendim e, şu işi neden yapıyorsun zahmetli, meşakkatli, zor masraflı Allah rızası için diyor yani bunlar Allah rızası olmasa yapılır mı? Allah rızası için yapılıyor işte işin anahtarı, esrarı gizli tarafı madalyonun arka tarafı perdenin öbür tarafı bu sen Allah'a güzel kulluk etmeye bak efendim Allah'a teslim ol Allah'a tevekkül et Allah'a güzel kulluk et, Allah'ın sevdiği kulu ol. Allah yolunda yürü, Kur'an'ın emrini dinle, Peygamber Efendimizin sünneti seniyesine sarıl, her şeyin rast gider. Her işin dünyanın ve ahiretin hayırlarla dolar, sevaplarla dolar. Allah'ın efendim e, sevgili kulu olursun. Tersten başlıyor millet olmuyor. Bina çatıdan inşa edilmez, temelden inşa edilir. Binanın temelinden. Birinci katından, ikinci katından çatısına çıkılır. Çatı sonra kapatılır. O halde biz de işin temeline Allah'a güzel kulluk etmeye çalışacağız. Allah'a emirlerini tutarak rızasını kazanacak şekilde kulluk edeceğiz. Allah da bizi cümle cihan halkıyla işlerimizde yardımcı olacak Efendim arayı güzelleştirecek vemen asla seri aslaallahu alamiyet kim kendi iç alemini iç dünyasını gönlünü kalbini Efendim İslah ederse güzelleştirir düzeltir Efendim uygunlaştırırsa Allah da onun dışını ıslah eder Evet yani insanın önemli olan Efendim iç dünyasıdır. İnsanın allah Teala hazretleri kalıbına, kıyafetine, dışına, şekline, yüzüne, gözüne değil gönlüne bakıyor. Gönlü güzel olması lazım. İçi, iç alemi güzel olması lazım. Bir arkadaş düşünün ki içten pazarlıklı tanıdığınız bir kimse. Efendim içinden çok çok biliyorsunuz zaman zaman da konuşuyor. Başkalarına karşı duygularını biliyorsunuz. Efendim çok böyle kinler hasetler, kızgınlıklar kırgınlıklar, intikam duyguları taşıyor. Ama dışı giyimi, kuşamı mı bilmem nesi efendim, ne kıymeti var? Mühim olan insanı insan yapan içi. İç dünyasının güzel olması lazım. Onu ıslah etmeye çalışmak lazım. Ve bu da tasavvuf dediğimiz ilimle oluyor. Yani insanın içinin islahı için başka mektep yok. Yani insanın kalbini ıslah nasıl olacak derseniz Önce ben nasıl olmuş olduğunu düşünün derim. Tarih boyunca insanın içinin ıslahı nasıl olmuş? Yunuslar, Mevlana'lar, sevdiğiniz mübarek Evliyaullah şahıslar nasıl yetişmiş? Nefsini ıslah ederek, içini ıslah ederek yetişmişler. Onun için işin aslı esası kalbi temizlemek. Yani dinimizin birinci en önemli hükmü, emri, temel kaidesi e, niyet değil mi? Ameller niyetlere göre değil mi? Yaptığımız her işte niyetimiz neyse karşılığını ona göre almayacak mıyız? İyi niyetliysek mükafat, kötü niyet görürsek ceza görmeyecek miyiz? Kötü niyetli ise bir insan ceza görmeyecek mi? Görecek. Bu halde işin temeli niyet. Niyet de işe ait bir iş. Yani niyeti insanın dışında değildir. Niyeti insanın kalbindedir. O halde kalbimizi ıslaha çalışalım. Kalbin e, kalbi nasıl ıslah edelim? kalp eskiden beri tarih boyunca nasıl ıslah edilmişse öyle ıslah edeceksin. Tasavvuf yolunda efendim nefsini ıslah edeceksin. Kalbini nurlandıracaksın. Ahlakını güzelleştireceksin. Duygularını dizginleyeceksin. Efendim kötü duygularını engelleyeceksin. İyi duyguları efendim geliştireceksin. Her şeyi iyi düşünmeye çalışacaksın. Efendim eyvallah demeye çalışacaksın peki demeye alışacaksın hocamız rahmetullahi aleyhin bir sözü var efendim ne diyordu rahmetullahi aleyh arkadaşlık peki demekle yürür onun kendi ifadesiyle arkadaşlık peki demekle kaimdir derdi rahmetli yani arkadaşsan arkadaşına uyum göstereceksin peki diyeceksin itiraz etmeyeceksin çekişmeyeceksin cedelleşmeyeceksin efendim alt alta üst üste saç saça baş başa ne biçim arkadaşlık öyle şey olur mu? Arkadaşım sen pek iyi diyecek. Efendim, o bakımdan e, insanın içinin ıslahı önde geliyor. İçi ıslah olursa dışı da Allah zahirini de ıslah eder. Batınını ıslah ederse bir kum Allah onun zahirini de ıslah eder. Efendim o zaman e, zahiren, batinen, kal kalben ve kaliben, kalip ne demek? İnsanın dışı demek. Kalp insanın içi demek. Kalben ve kaliben zahiren ve batnen efendim ruh ve bedence insan güzel olur. Yüzü güzel olur. Düşünün bir böyle e, hacı nineyi düşünün. Ah, neyi düşünün. Efendim yaşlı başlı bir başörtülü ihtiyarı düşünün. Ömrünü ibadetle geçirmiş. Yüzü nasıl güzeldir? Nasıl nurludur? Efendim nasıl sevimlidir? Çizgilerine nasıl Efendim güzellik aksetmiştir doyamazsınız bakmaya e, efendim kıyamazsınız elini öpmeye ihtiyar bir dede nasıl güzeldir Beyaz sakalıyla pırıl pırıl anlıyla nasıl nurludur neden ömrünü Allah yolunda geçirdi içi pırıl pırıl altın gibi kalbi var dışı da o kadar güzel işte insan yanından ayrılmak istemez sözüne sohbetine doyamaz neden? İşte içi islah oldu mu, dışı da güzel oluyor. Herkes seviyor. Peygamber Efendimizin hadisinin son kısmı. Ve men amil ali ahireti. Kim ahireti için hazırlanırsa, kefa hullahu dünyahu. Allah onun dünyasına kifayet eder. Biliyorsunuz, sevgili mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, bir bu hayat var. Buna el hayatü dünya diyoruz. Yaşıyoruz işte. Şu, şu yaşa geldik, şu dünyada yaşıyoruz. Bu bir hayat. Bir yaşam perdesi, bir yaşam devresi. Bu dünyada yaşıyoruz. Kaç yıl yaşayacağız? Allah bilir. Kaderimizde neyse o kadar yaşayacağız. Sonra ne olacak? Sonra bu hayat bitecek. El hayatı dünya sonra erecek. Fani dünya sonra erecek. Sonra ne olacak? Baki olan... Ahiret hayatı başlayacak. Ebedi hayat. El hayatül ahire. Ahiret hayatı başlayacak. Ayrı bir aleme geçeceğiz. Bu dünya devresi bitecek. Ahiret alemine geçeceğiz. Efendim, kabir bir kapıdır. Bütün insanlar bu kapıdan geçecek. Nereye geçecek? Dünyadan ahirete geçecek. Efendim, herkes o kapıdan ahirete geçecek. Ahiret sonsuz. Dünya muvakkat. Dünya küçücük bir devre efendim toplu başı kadar hatta toplu ucu kadar bile değil. Ahiret sonsuz bir efendim hayat. Sonsuz. Ahirette insanlar cennetteyse ebedi yaşayacaklar. C cennette cehennemliklerse cehennemde ebedi azap görecekler. Hem <gülüyor> fiha Herkes orada ebediyen halidiyen efendim hulud ebediyet demek yani sonsuzluk sonsuz yaşayacak şimdi bu ahiret hayatı çok mühim çok mühim ama henüz o tarafı görmüyor insanlar o kapıdan geçmediği için öbür tarafı görmüyor öbür tarafı insan nasıl görür Allah gösterirse görür rüyada gösterir mesela ben hatırlıyorum çocukken efendim bir rüya görürdüm daha ilkokul veya ortaokul talebesi olduğum zaman da efendim kıyamet kopmuş. Efendim ahiret olmuş, mahşer yeri olmuş, bir ter, bir heyecan vesaire. Heh, siz de tabii böyle rüyalar görmüşsünüzdür. Bu nedir? Bir ikazdır. Rüyada da Allahu Teala Hazretleri insanlara ahireti hatırlatıyor, zihnine sokuyor. Bak ileride böyle olacak diyor. Sonra efendim rüyayla bu iş yetmiyor. Allahu Teala Hazretleri peygamberler göndermiş. Ahir zaman peygamberi, son peygamber, son son resul ve son nebi. Ahir zaman peygamberi. Hatemi'r-rusul ve hatemül enbiya. Peygamberlerin de hatemi, resullerin de hatemi, sonuncusu. Men la nebiye ba'dahu. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan ahir zaman peygamberi. Dört kitap ve nice nice ilahi suhuf ile Son peygamber olduğu kendisinden sonra başka peygamber gelmeyeceği bildirilen peygamber e, peygamberler gönderiyor Allah. Efendim peki peygamber efendimizden sonra birisi kalkar da Allah bana vahiy ediyor derse ne olur? Çok büyük suç olur, çok büyük günah olur, imandan dinden çıkmış olur, yalan olur, iftira olur. Efendim ben işte böyle gözümü kapattığım zaman böyle sesler duyuyorum, böyle duygular kafama geliyor, böyle şeyleri kağıda geçiriyorum. Bunlar bana Allah söylüyor, hayır. İnsanın içinden gelen duyguların kaynakları çeşitlidir. Şeytandan gelir efendim ve inne şeyatene leyu hun ila evliyaihim. Şeytanlar kendi dostlarına bir şeyler fısıldarlar, akıllarına getirtirler, vahy ederler. deniliyor ona da. Nefis de velakad halaknal insane ve nalevmatuvesu bihi nefsuhu. Yani biz insan olmayı yarattık olduğumuz için alemlerin Rabb'ı olduğumuzdan buyuruyor Allahü Teala Hazretleri. Nefsinin ona neler ne vesveseler verdiğini biliriz. Yani çok iyi bilir tabi. Allah insanın içindekileri de bilir. Yani nefsinden gelir, şeytandan gelir. İnsanın içinden gelen duygular. Bana bir e, ihvanımızdan bir kardeş diyor geldi şikayet ediyor. Dert yanıyor. Çare istiyor. Hocam diyor içimden bir ses bana al şu bıçağı kendini öldür diyor. Ha bak, nefsi şeytan nasıl kandırmaya çalışıyor? O kadar şiddetle bu arzuyu duyuyorum ki ölmek istiyorum, kendimi öldürmek istiyorum. Alt, etrafındakilere yalvarıyormuş, diyormuş ki beni yalnız bırakmayın. İçimden böyle duygular geliyor. Evet, sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimizden sonra Peygamber yok, Resul yok, Nebi yok, Efendim ahir zaman Peygamberi, e, onun hükmü kıyamet kopuncaya kadar baki, Efendim onun için peygamberler göndermiş, ahireti anlatmış, Allah-u bildirmiş, ihbar etmiş, ihtar etmiş, ikaz etmiş insanları, kitaplar göndermiş, yazılı olduğu için herkes gözüyle görsün de sabah akşam okusun da imanı tazelensin diye elhamdülillah bir harfi bile değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim elimizde sabah akşam okuyoruz. Bildiğimiz surelerde bile bu manalar var. Biraz da Arapça öğren, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, Rusça, efendim, her şeyi öğreniyor millet. Birkaç tane dil bilen var, ben Kürt, Kürdüm, efendim, hem Kürtçeyi biliyorum, hem Türkçeyi biliyorum, hem Arapçayı biliyorum, hem Farsçayı biliyorum, bir de İngiltere'de tahsil ettim, bir de İngilizceyi biliyorum diyor bazısı. Hem boşnakım diyor, hem Arnavutça biliyorum diyor, hem Rusça biliyorum diyor, hem İngilizce, Fransızca, Almanca biliyorum diyor. Ha çok dil biliyor iyi güzel de peki niye Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı bilmiyor insanlar Müslümanlar ya o kadar dil biliyor biliyor da görüyor musunuz nasıl aldatıyor bizi bu dünya hayatının çeşitli olayları Allah'ın dinini bilecek Arapça bilecek Kur'an'ı okuyacak hadis-i şerifleri okuyacak da ahireti bilecek. Ondan sonra peygamberin hadisi şeriflerini okuyacak da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin o güzel inci mercan yakut elmas misali cevher misali sözlerini okuyacak bak okuyoruz işte bu bir hadis şerif bir hadis şerifi efendim e, yarım saati geçti tamamlayamadık anlatmasını ne güzel şeyler bunlara okuyacak da insan imanı tazelenecek gerçekleri öğrenecek efendim ahirete hazırlanmak lazım ahireti insan rüyada da görür Allah bildirirse bildiriyor Allah ikaz ediyor Allah insanlara hayatı boyunca her vesileyle nice nice ikazlar gönderiyor ama böyle bir radyo konuşmasından ama bir kitaptan ama bir filmden ama bir arkadaşın lisanından ama dosttan ama düşmandan sen gelen sözü, sözü dinle Allah söyleyene değil, söyletene bak derler. Efendim e, aklını başına topla. Ebedi ahiret hayatı var. Onu mahvetme. Ona çalışmak lazım. Ebedi, ebedi ahiret hayatına çalışmak nasıl olur? Allah'a inanmakla, ibadet etmekle, hayır hasenat yapmakla, efendim cenneti kazanmaya sebep olacak. Efendim güzel şeyler yapmakla, arkanda eser bırakmakla, çevrene faydalı olmakla, hizmet etmekle, efendim edeple, ahlakla, hizmetle, çalışmayla, gayretle, himmetle olur. Onun için insanın kıymeti himmeti kadar diyor büyüklerimiz. Yani ne kadar himmet ediyorsun, gayret ediyorsun, kıymetin o. Tembel tembel oturuyorsan kıymetin az. Yani işte bu duygularla insan ahiretine çalışacak, ebedi hayatını mamur etmeye çalışacak, ebedi saadeti kazanmaya çalışacak, Allah'ın rızasını elde etmeye çalışacak. Ya ey nefsül nefsil mutma inne irci ila Rabbiki rahbiyeten mardiye fedhüli fi ibadi ve fedhüli cenneti diye hitap edecek Allah-u Teala cizetleri baza. Mümin kullarına Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ne kadar heyecan verici bir şey, bilgi. Yani ah diye insan tir, tir titrer heyecanından, gözlerinden inci gibi yaşlar döker. Ne buyuracak Allah-u Teala Hazretleri sevdiği bazı kullarına, evliyasına, mümin kullarına, muhlis kullarına? Ey mutme inne nefis ruh, ey mutme inne nefse ruha sahip olan benim güzel kulum. Ee, irci'i ila Rabbiki, radıyeten merdiye, sen ondan razı, Rabbin da senden razı olarak, rıza kazanmış, Allah'ın rızasını elde etmiş bir kul olarak, Rabbına gel, geri dön, Rabbına merdi bir kul olarak, Rabbına git kavuş, gel kavuş, e, e, ve cenneti cenneti yani benim has kullarımın zümresine dahil ol, ondan sonra cennetime gir efendim ruhama ol, cemali müşahede ile cennetin türlü türlü nimetleri senin olsun diye Allahü Teala Hazretleri davet edecek efendim cennetine çağıracak ve cennetine sokacak sevgili kullarını dünyada da davet ediyor dünyada da bunlar hep davet benim sözüm de davet hepinize davet. Bu bantı efendim, silininceye kadar dünyada unutuluncaya kadar dinleyen herkese davet. allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i davetçi olarak gönderdi dünyada. İnsanları cennete davet ediyor. Peygamber Efendimiz Beşir ve Nezir. Ey insanlar ahireti unutmayın. Cennete buyurun, cennete gelin. Aman cehenneme düşmeyin, cehenneme şunları şunları yaparsanız cehennemlik olursunuz. Öyle yapmayın, cehenneme düşmeyin diye öyle yapmayın cehenneme düşersiniz. Böyle yapın çok büyük mutluluklara erersiniz diye müjdeliyor, ikaz ediyor, ihtar ediyor. O halde hepimiz ne yapmalıyız? Ahirete hazırlanmalıyız. E dünya ne olacak? Dünyayı da Allah o zaman garantiliyor. Efendim teminatını Allah veriyor. Dünyası da mamur oluyor insan, ahireti de mamur oluyor. İşte insanlar burada da gene ters yapıyorlar. Yani dünyayı elde etmeye çalışırken ahireti unutuyorlar çalışacağım, kazanacağım, yükseleceğim filan derken günah işliyorlar, haram yiyorlar. Efendim batıyorlar efendim haram deryasına. Ondan sonra ahiretleri mahvoluyor. Ya sen ilk, ilk önce ahiretini düşün. Allah senin dünyalığını da e, garantili garanti verecek. Dünyada da efendim nasibin neyse onu alacaksın. İşte bunu bilemiyor insanlar. Onun için bu hadis-i şerif çok önemli. Yani insanların üç büyük yanılgısı var. E, i̇nsanlara hoş görünmeye çalışıyor. Öyle yapmayacak. Allah'a hoş görünmeye çalışacak. Efendim dışını süslemeye çalışıyor. Taranıyor, donanıyor, boyanıyor, giyiniyor, kuşanıyor, takıyor, takıştırıyor. E, i̇çini düzeltmeye çalışacak. Kalbini güzelleştirmeye çalışacak. Efendim ahlakını e, güzelleştirmeye çalışacak. İçini nurlandırmaya çalışacak. Dünyası için çalışıyor. Ahiretini ihmal ediyor. Cumaya gel. İşim var, talebeyim, bilmem işim çok, fabrika vesaire, e, ticaret, kasa efendim. E çünkü gelmiyor, namaza gelmiyor, Allah-u Teala haye diye bağırttırıyor müezzine, nila ettiriyor. Mikrofonlarla sesler büyüyor, ta uzaklardan haye sala namaza gel diye adam namaza gelmiyor. E, hacca git, hacca gitmiyor, zekat ver, zekat vermiyor, efendim. hayır yap, hayır yapmıyor yapmıyor. Sevgili kardeşlerim nasihat bir şey değil. Nasihati anladıktan sonra dinlemek çok önemli oluyor. Tanıdığım bir kimse anlattı. Efendim birisi tarla satmış. Efendim çok güzel deniz kenarında. Büyük miktardaki destedese paralar efendim kazanmış yani. Yalnız bizim e, akrabamız bunu anlatan demiş ki bak bunu sakın haram yollara yatırma bu parayı. Helale yatır. Haram yolda yatırma. Helaline yatır. Sonra mahvolursun çok söylemiş hı hı hı o da efendim girmemiş kulağına bir kulağından girmiş öbür kulağından çıkmış herhalde efendim sonra ne olmuş adam harama yatırmış parayı şimdi haram yiyormuş haramla besleniyormuş haramla oturuyormuş haramla kalkıyormuş yazıklar olsun yani nasihati dinlemiyor peki bunun bu paranın harama yatırılmadan helalden geliştirilmesi mümkün değil mi mümkün onu yapmamış işte yanlış hareket ediyor insanlar. Onun için bu hadis-i şerifi herkese söyleyin. Siz de efendim anladığınız kadar anlatın. Allah'la aranızı güzelleştirmeye çalışın. Kalbinizi, içinizi iç nurlandırmaya, güzelleştirmeye çalışın. Ahiretinize çalışın. Dünyalığı da Allah nasip eder. Tabi ahirete çalışmak, yine Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okursanız, göreceksiniz ki efendim dünyayı ihmal etmek manasına değildir. Peygamber Efendimiz ömrü boyunca ümmeti için çalıştı. Yani dünya hayatıyla ilgili işler konusunda çalıştı, çalıştı, çalıştı. Efendim sapasağlam bir nurlu asr-ı saadette bir Efendim altın insanlardan müteşekkil bir toplum meydana getirdi. Çarşıya gitti, pazara gitti, havraya gitti. Efendim kiliseye gitti, papazlarla konuştu, hahamlarla konuştu, İslam'ı anlattı. Hahamların bir kısmı Müslüman oldu, papazların bir kısmı Müslüman oldu. Çarşı pazarda tartıyı efendim güzel yapın, ölçüyü doğru yapın, Hile yapmayın, malları hileli satmayın diye söyledi. Kanun çıkarttı. Efendim Medine Anayasası denilen ahkamı koydu, yani dünyamızla da ilgili çalışmalar yaptı. Katı iyen ahireti için çalışmak, dünyayı bir tarafa boş verip efendim boşlayıp atıp efendim harap etmek manasına değildir. Dünyadaki bütün çalışmaların da Allah'ın rızasını düşünerek çalışma demektir. Yani bir insan iyi bir Müslüman olarak her meslekte mesleğine devam edebilir ama İslami kurallara uymak şartıyla. Bu çok önemli. İslami kuralları da şeriatın ahkamından öğreneceksiniz. Ayetlerden, hadislerden, fukaha'nın efendim yazdığı güzel kitaplardan. Bunları böylece yapmayı nasip etsin Allah. Rızasını kazanmayı nasip etsin. Kalbinizi nurlandırsın, gönül gözünüzü açsın. Efendim ahiret için en tesirli, en verimli şekilde çalışmanızı nasip etsin. Hem dünyanızı hem ahiretinizi mesut ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.